Merhaba, Dünya Bankası grubu kuruluşu olan Uluslararası Finans Kuruma yani IFC ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası yani EBRD tarafından hazırlanan Türkiye'de iklim değişikliğine uyum sağlama pilot çalışması adlı rapor açıklandı. Top tarafından yapılan açıklamaya göre raporda Türk şirketlerinin alması gereken öncelikler ve bu önlemler sıralanıyor. Top ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber yapılan çalışma, yağış azalması ve sıcak hava dalgası gibi iklim değişikliği unsurları nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın Türkiye için artan bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de özel sektörün iklim değişikliği konusunda daha bilinçli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çeken Afc İklim Yatırımları Bölümü direktörü Stefani Yayınlanan raporun işletmelere iklim değişikliği ile ilgili konularda alınabilecek ve aynı zamanda sürdürülebilirliği açısından da faydalı olacak öneriler sunduğu söyledi. EBRD İklim Değişikliğine Uyum Bölümü Kıdemli Müdürü Craig Davis ise Türkiye'de özel sektör için iklim dostu teknolojiler ve uygulama alanında Önemli bir yatırım potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. Çalışmaya katılan Türk şirketlerinin %45'i son 3 yıl içerisinde iklim değişikliğine bağlı bir nedenden ötürü önemli şekilde etkilenmiş. Ayrıca çalışmayı yapan araştırmacıların görüştüğü şirketlerin büyük bir bölümü de değişen iklim karşısında tespit ve önlem alma konularında şirketlerinin somut bilgiye sahip olmadıklarını söylemiş. IFC ve EBRD tarafından ortaklaşa yapılan çalışma özellikle su verimliliğini Arttırmak için damla sulama yapılması kuraklığa karşı dayanıklı tohum kullanımı gibi somut önlemlerin %64 oranında yatırım geri dönüşü sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca raporda tarım işletmeleri, imalat ve belediyecilik gibi sektörlerde daha verimli işleme, geri dönüşüm ve su geri kullanımı gibi yöntemlerin %30'a kadar yatırım geri dönüşümü sağlayabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda binalar için mankul yatırımlarla yapılabilecek pencere yalıtımı, yağmur suyu biriktirilmesi, kanalizasyon ve havalandırma değişikliklerinin de büyük bir etkisi olacağı raporun bulguları arasında. Demek ki bu konuda hareket etmemek için hiçbir gerekçe yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otopark şirketi, İspark, tarihi ve doğal sit alanı olan Küçüksu Mesire alanına beton döktü. Beykoz'da Küçüksu Kasrı'nın hemen yanında bulunan Küçüksu Mesire'si İstanbul'un az kalan yeşil yerlerinden biri. İspark'ın bu alanı otopark yapmak için her şeyi tamamlamış durumda. Bölgede artık kocaman bir beton yığını bulunuyor. İspark astığı pankartta ise otoparkımız zemin düzeltme çalışmasından dolayı geçici bir süre hizmet veremeyecektir diye yazıyor. Küçüksu Kasrı'na gezmek için gelenlere deniz manzarası eşliğinde sağ tarafta betonlaştırılmış bir alan karşılıyor. Betonlaştırılmış alanın içinde kurumaya yüz tutmuş ağaçlar bulunuyor. İspark otopark yapmak için bir haftadır hummalı bir çalışma yürütüyordu. Gece gelen dozer ve kepçelerle alana beton döküyor. Gündüz vakti ise dozer ve kepçeler betonlaştırılmış alanda bekletiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi meselenin Kullanım hakkı Beykoz Belediyesi'nde. Beykoz Belediyesi'nin bölgeyle ilgili projesinde alan otopark değil, yaya ve bisiklet alanı olarak görünüyor. Alan aynı zamanda Boğaziçi Kanunu ve Boğaziçi İmar ve Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun koruması altında da bulunuyor. İmar planlarında da alanın meri planındaki fonksiyonuna aykırı hiçbir kullanıma, otopark ve benzeri izin verilmemesine diye açıkça bir hüküm yer alıyor. Evrensel netin tarihi mesire alanının, Otopark yapılmasını sorduğu İspark basın danışmanı Musa Hayal ise şöyle yanıt vermiş. Küçüksu Mesiresi'nin koruma altında olduğunu biliyoruz. Zaten bizim yaptığımız sadece zemin düzeltme. İşpark oraya bir çivi dahi çakmamıştır diye konuştu. Küçüksu kasrında bulunan kafede çalışan bir vatandaş ise mesire alanında ailecek piknik yapmaya geldiklerini söyleyerek zaten rahatça gezebileceğimiz Piknik yapabileceğimiz alanlar az, beton yığınlarının arasında kaldık diye sitem etti. Küçük su kasını gezmek için gelen bir vatandaşsa bu çok çirkin bir görüntü. Biz buraya rahatlamak için geliyoruz ama tek gördüğümüz beton yığını diye konuştu. Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, Anadolu'da turnalar yok oluyor. Ülkemizde günümüze kadar iki turna türü yaşamaktaydı. Bunlardan biri turna, diğeri ise terli turna diye açıklama yaptı. Devamında terli turna çok az sayıda Muş civarında üremekte. Günümüzde yapılan çalışmalar sonucunda bu türün Anadolu'da ürediği bilinen alanlarda artık üremediği ortaya konuldu. Turna ise geçmişte ülkemizde susak alan sistemlerinde yaygın olarak üremekteyken günümüzde sadece Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da az sayıda ürediği biliniyor. Son 60 yıldır yürütülen ve son 5 yıl içerisinde artan Kurutma, sulama ve hidroelektrik projeleri sulak alanları dolayısıyla da turnaları yok ediyor, dedi. Engin Yılmaz, 2008 yılında bilim adamlarının çalışmaları sonucunda Anadolu'nun doğusu İran, Gürcistan ve Ermenistan'daki turnaların Avrupa, Rusya ve Asya'dakilerinden farklı bir alt türü olduğunun keşfedildiğini vurguladı. Yılmaz bu türe Anadolu Dağ Turnası adını verdik, dedi. Doğa Derneği olarak yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalara göre 2008 yılında varlığı keşfedilen Anadolu Dağ Turnası için sadece üreyen 12 çift ve 19 yavru kaydedilebildi şu ana kadar. Çalışmalarımız bu 4 ülkede toplam sadece 20'nin altında üreyen çift kaldığını gösterdi. Yürüttüğümüz araştırmaların neticesinde turna kuşlarının üreme yerlerindeki tehditleri ortaya koymaya çalıştık. Sonuçta plansız ve aşırı otlatmanın türün üreme bölgelerindeki en önemli sorun olduğu ortaya çıkarıldı diye konuşuyor Engin Yılmaz Doğa Derneği'nden. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.